Ben yıllardır yanlış abdest alıyormuşum e, ve bu yanlış aldığım abdestle namaz kılıyormuşum. E, olay şöyle gerçekleşiyor ki muhterem hocam, serçe parmağımla kulağımın içini mesh ediyormuşum. Aslında işaret parmağı ile oluyormuş bu mes durumu. E, bir de boynumu da bütün parmaklarımla e, mesh alıyormuşum. Şimdi benim kıldığım namazları tekrar kaza mı yapmam gerekir? Yanlış abdest aldığımdan dolayı demişler. Şimdi önce şunu söyleyelim. Kulakları meshetmek boynu mezhetmek abdestin farzlarından, vaciplerinden değil, sünnetlerindendir. Yapılması sevap kazandırır. Yapılmadığı takdirde ki yapılmamasını tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Ama yapılmadı diyelim. Ee, i̇şte. Abdest yine geçerlidir. O abdestle kılınan namazda inşallah geçerli olur. Bir eksiği olmaz. Bu bir. İkincisi e, kulakların mesh edilmesi. Zaten serçe parmağıyla yapılıyor zaten kulağın içi. Dışı da zaten baş parmakla değil mi? Şöyle. İşaret parmağıyla ha. da yapılsa ne olur hocam? Ha, bir şey olmaz ama usul o dediğim yani. Hmm. Zaten serçe parmağıyla yapılıyor. Yine yanlış yapmamış kardeşimiz. Bu, ö, ensesini mezhetmesi, boynunu mezhetmesi de zaten dört parmağın dış kısmıyla Yapıcı şu şekilde mezhetilir. Ki yine doğrusunu yapmıştır. Onun için kardeşimiz müsterih olsun namazları, abdesti ve namazları inşallah kabul olmuştur. İnşallah hocam.